Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Aziz dinleyen mümin kardeşlerim Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'den hayatımıza ışık, feyiz, bereket aktarmaya çalışıyoruz bunun için de her diliminde, her bölümünde Rabbimizin kitabının bir cüzünün ana konularını ele almaya çalışıyoruz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 e, neredeyse tasvir edilemeyecek kadar büyük imkanlar lütfetti. Yani Süleyman aleyhisselam sanki yani insanüstü kudretle e, Orta Doğu'da hem peygamber hem bir yönetim görevi üstlenmiş oldu. E, allah Teala onu bize özetlerken de o şükrünü bildi bu nimetlerin ve o nimetleri